Ey Rabbimiz onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vadettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.